Dördüncü esas. Mirac'ın semeratı ve faydası nedir? El cevap. Şu şecere-i tutbayı manevi olan mirac'ın 500'den fazla meyvelerinden numune olarak yalnız beş tanesini zikredeceğiz. Birinci meyve. Erkan-ı imaniyenin hakaykını gözle görüp melaiikeyi, cenneti, ahireti hatta zat-ı zülcelali gözle müşahede etmek kainata ve beşere öyle bir hazine ve bir nur-ı ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki şu kainatı perişan ve fani ve karma karışık bir vaziyeti meyhumeden eden çıkarıp o nur ve o meyve ile o kainatı kutsî mektûbât-ı semadaniye güzel aynayı cemal-i zat-ı vaziyeti olan hakikatını göstermiş. Kainatı ve bütün zihî şuuru sevindirip mesrur etmiş.'' hem onur ve o meyveyle beşeri müşevveş, perişan, aciz, fakir, haciatı hadsiz, adası nihayetsiz ve fani bekasız bir vaziyeti dalalet keran eden o insanı onur o, o meyve-i kutsiyye ile ahsene takvimde bir mucize-i kudret-i semadaniyesi ve mektubat semadaniyenin bir nüsayı camiası ve sultanı ezel ve ebedin bir muhatabı bir abdi hassı Kemalatının istihsancısı Halili ve cemalinin hayretkârı Habibi ve cennet-i bakiyesine namzet bir misafir azizi suret hakikisinde göstermiş. İnsan olan bütün insanlara nihayetsiz bir sürur, hadsiz bir şevk vermiştir. İkinci meyve sâni mevcudat ve sahibi kainat ve Rabbul alemin olan hakimi ezel ve ebedin Marziyat-ı Rabbaniyesi olan İslamiyet'in baştan namaz olarak esasatını cin ve inse hediye getirmiştir ki, o marziyatı anlamak o kadar merakaver ve saadetaverdir ki tarif edilmez. Çünkü herkes büyükçe bir veli yenimet yahut muhsim bir padişahının uzaktan arzularını anlamaya ne kadar arzu keş ve anlasa ne kadar memnun olur. Temenni eder ki, keşke bir vasıtayı muhabere olsaydı, doğrudan doğruya o zat ile konuşsaydım, benden ne istiyor anlasaydım, benden onun hoşuna gideni bilseydim der. Acaba bütün mevcudat kabzayı tasarrufunda ve bütün mevcudattaki cemal ve kemalat, onun cemal ve kemaline nispeten zayıf bir gölge ve her anda nihayetsiz cihetlerle ona muhtaç ve nihayetsiz ihsanlardan mazhar olan beşer, ne derece onun marziyatını ve arzularını anlamak hususunda Ha ve merakaver olması lazım olduğunu anlarsın. İşte zat-ı Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam yetmiş bin perde arkasında o sultana ezel ve ebedin marziyatını doğrudan doğruya Miraç semeresi olarak Hakk'al işitip getirip beşere hediye etmiştir. Evet beşer kamerdeki hali anlamak için ne kadar merak eder ki biri gidip dönüp haber verse hem ne kadar fedakarlık gösterir. Eğer anlasa, ne kadar hayret ve meraka düşer. Halbuki kamer, öyle bir malikül mülkün memleketinde geziyor ki, kamer, bir sinek gibi küre-i etrafında pervaz eder. küre yarz pervane gibi şemsin etrafında uçar. Şems, binler lambalar içinde bir lambadır ki, o malikül mülkü zülcelalen bir misafirhanesinde mumdarlık eder. İşte Zat-ı Ahmet-i aleyhissalatü vesselam, Öyle bir zat ı şu şuunatını ve acayip bir sanatını ve âlem-i beka'da hazayının rahmetini görmüş, gelmiş, beşere söylemiş. İşte beşer, bu zatı kemal-i merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse, ne kadar hilâf-ı akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın. Üçüncü meyve Saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtarını alıp getirmiş, cin ve inse hediye etmiştir. Evet, miraç vasıtasıyla ve kendi gözüyle cenneti görmüş rahman Zülcemal'in rahmetinin baki cilvelerini müşahede etmiş ve saadet-i ebediyeyi katiyen hakkal al anlamış. saadet ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve inse hediye etmiştir ki, biçare cin ve ins kararsız bir dünyada ve zelzele-i zeval ve firak içindeki mevcudatı seyli zaman ve harekat-ı zerrat ile Adem ve Firak'a ebedi denizine döküldüğü olan vaziyeti mevhumeyi canhıra şanede bulundukları hengamda şöyle bir müjde ne kadar kıymetdar olduğu ve idam ebediyle kendilerini mahkum zanneden fani cin ve insin kulağında öyle bir müjde ne kadar saadetâver olduğu tarif edilmez. Bir adama idam edileceği anda onun affıyla kurbu şanede bir saray verilse. Ne kadar sürure sebeptir. Bütün cin ve ins adedince böyle sürurları topla, sonra bu müjdeye kıymet ver. Dördüncü meyve rüyeti Cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi, o meyvenin her müminedeki mümkün olduğunu cin ve inse hediye getirmiştir ki, o meyve ne derece leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirsin. Yani her kalp sahibi bir insan, zi-cemal, zi-kemal, zi İhsan bir zatı sever. Ve o sevmek dahi, cemal ve kemal ve İhsanın derecatına nispeten tezayüt eder, perestiş derecesine gelir, canını feda eder derecede muhabbet bağlar. Yalnız bir defa görmesine, dünyasını feda etmek derecesine çıkar. Halbuki bütün mevcudattaki cemal ve kemal ve İhsan onun cemal ve kemal ve ihsanına nispeten, küçük birkaç lemahatın güneşe nispeti gibi de olmaz. Demek nihayetsiz bir muhabbete layık ve nihayetsiz rüyete ve nihayetsiz bir ihtiyaka elyak bir zat ı Zülcelâli vel Kemal'in saadet-i ebediyede rüyetine muvaffak olması, ne kadar saadet haber ve medar-ı sürur ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu İnsanı sen anlarsın. Beşinci meyve. İnsan kainatın kıymetli bir meyvesi ve sani kainatın nazdar sevgilisi olduğu miraç ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse hediye getirmiştir. Küçük bir mahluk, zayıf bir insan ve aciz bir ziyişvur olan insanı o meyve ile o kadar yüksek bir makama çıkarır ki kainatın bütün mevcudatı üstünde bir makamı fahr veriyor ve öyle bir sevinç ve surur mesudiyet kerane veriyor ki tasvir edilmez. Çünkü adi bir nefere denilse sen müşir oldun ne kadar memnun olur. Halbuki fani, aciz bir hayvanın atık, zeval ve firak daima yiyen biçare insana birden ebedi baki bir cennette, Rahim ve Kerim bir Rahman'ın rahmetinde ve hayal süratinde, ruhun vüsatinde Aklın cevelanında, kalbin bütün arzularında, mülk ve melekûtunda tenezzühe, seyrana ve cevelana muvaffak olduğun gibi saadet-i ebediyede, rüyeti rüyyeti de muvaffak olursun denildiği vakit insaniyeti sukut etmemiş bir insan ne kadar derin ve ciddi bir sevinç ve süruru kalbinde hissedeceğini tahayyül edebilirsin. Şimdi makam-ı olan zata deriz ki İlhat gömleğini yırt, at. Mümin kulağını geçir ve Müslüm gözlerini tak. Sana iki küçük temsille bir iki meyvenin dereceyi kıymetini göstereceğiz. Mesela seninle biz beraber bir memlekette bulunuyoruz. Görüyoruz ki her şey bize ve birbirine düşman ve bize yabancı. Her taraf müthiş cenazelerle dolu. İşitilen sesler yetimlerin ağlayışı, mazlumların va ilasıdır. İşte biz şöyle bir vaziyette olduğumuz vakitte, biri gitse, o memleketin padişahından bir müjde getirse, o müjde ile bize yabancı olanlar ahbap şekline girse, düşman gördüğümüz kimseler kardeşler suretine dönse, o müthiş cenazeler huşu ve huzuda, zikir ve tesbihde birer ibadetkar şeklinde görünse, o yetimane ağlayışlar, senakirhane yaşasınlar hükmüne girse, ve o ölümler ve o soymaklar, garatlar terhisat suretine dönse, kendi sürurumuz ile beraber, herkesin süruruna müşterek olsak, o müjde ne kadar mesrurane olduğunu elbette anlarsın. İşte Miracı Ahmediyen'in aleyhissalâtu vesselâm bir meyvesi olan nuru imandan evvel, şu kainatın mevcudatı, nazarı dalaletle bakıldığı vakit, yabancı, muzır, müzik muvahiş, ve dağ gibi cirmler birer müthiş cenaze, ecel herkesin başını kesip, adem-i kuyusuna atar. Bütün sadalar, firak ve zevalden gelen vaveylalar olduğu halde, dalaletin öyle tasvir ettiği hengamda, meyve-i miraç olan hakayık erkanı imaniye, nasıl mevcudatı sana kardeş, dost ve sani i zülcelâline ve müsebbih, ve mevt ve zeval bir nevi terhis, ve vazifeden azad etmek, ve sadalar birer tesbihhat hakikatında olduğunu sana gösterir Bu hakikatı tamam görmek istersen ikinci ve 8 sözlere bak